İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri Günaydın, merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> nice yaşlara. Nice yıllara. Hayırlı bağırlar hepimiz. Evet. <gülüyor> evet. Ya şey, program jingılı nasıl? Sesim gelmiyor mu? Geliyor, geliyor. geliyor. Tamam. E, jingle, hell adı. Kalipso ritminde. <gülüyor> Fakat adı da hell, e, sözleri de enteresan. E, tam da... E, ne bileyim yani bu hafta karikatür çizmek de e, çizilenleri anlatması da e, bana zor geliyor evet. gerçekten. E, ben de bakınca dehşete evet. kapılmadım diye. Yani. Ama hayatta devam ediyor. Bir şey olmasa değil mi? Evet aynen Ama Nasıl öyle bir abi. şey olsa. E, şöyle diyorum yani karikatür güldürür güldürerek düşündürürken çoğu zaman acıtıyordu ve e, bazen gerçek hayatta. Yaşananlar o kadar e, acı oluyor ki mizahçının da karikatürcünün de canları acıyor. Ee, bugün o seçtiklerin zaman, tamamıyla evet, böyle işte, yani tamamıyla. Yani karikatür acı oluyor. Damakta böyle acı bir tat bırakıyor. Hepsi birbirinden acı yani bugün e, seçtiklerim. İlk karikatürü e, geçtiğimiz hafta salı günü e, çizmiş e, çizeri İsak Öztürk. Ee, onu da sanal e, ortamda aldım, e, sosyal medyadan, sanal ağlardan. E, Suriye'deki şehit haberlerini almam, a, almadan önce çizilmiş bu karikatür. Öyle mi? Evet. Ee, ama yine de özenle düşünülerek çizilmiş, e, güzel, hoş bir karikatür, çok e, duygusal. E, karikatürün tamamına gri tonları hakim. ...gri yani karanlık bir e, ton hakim. Sadece üç unsurda e, renk var. E, önce karikatürü anlatayım. Oturma odasındaki kanepenin bir köşesine ilişmiş... ...gözleri yaşlı, oldukça üzgün, çok üzgün bir e, kadın var. E, bu bir anne. Kadının kendisi de odanın içi daha az önce dediğim gibi gri, e, koyu gri renkte... E, Sadece kadının gözleri beyaz. Böylece kadının gözyaşlarını da e, rahatlıkla görebiliyoruz, seçebiliyoruz. Kucağına da kadıncağız e, katlanmış bir Türk bayrağı koymuş. Güzel o bir renkli, şekilde katlanmış. Evet, evet. evet. O renkli, o kırmızı beyaz. Bayrağın üzerinde de çerçeveli bir fotoğraf var, o da renkli. Çerçevelenmiş fotoğrafı bağrına basmış ağlayan bir e, kadın. E, fotoğrafta gülümseyerek ona selam vermekte olan başında miğferiyle genç bir asker. E, aynı gencin bir de e, başka resmi duvarda asılı. O da renkli. E, duvardaki fotoğrafta asker e, gülümsüyor... Fakat başında... ...bu defa minfer değil bir kep var... ...belli ki yemin... ...töreni esnasında falan çekilen... ...ailenin gururu... ...olmuş işte bu fotoğraf... ...odanın sol... ...köşesinden de bir televizyonun... ...bir kısmını görüyoruz... ...televizyon açık... ...ve şöyle bir cümle yankılanıyor... ...televizyonun konuşma balonundan diyeyim... ...birkaç tane... ...şehidimiz var... Şimdi e, gelelim o gözleri yaşlı kadının ağzından çıkan sözcüklere. Gerçekten de insanın boğazında bir e, yumru oluşturuyor, bir düğüm oluşturuyor bu sözcükler. Oğlum benim bir tanemdi, birkaç tanem değil. Karikatürist e, İshak Öztürk e, benim bir tanemdi sözcüğünü de, sözlerini de kırmızı ile çizmiş, daha bir vurgulamış bir tane oğlunun kadıncağızı. Evet, ikinci karikatürümüz bundan daha e, neşeli değil maalesef. E, e, bu karikatürün çizeri de bir kadın, İzmirli, adı Hilal Özcan. Hilal Özcan'ın karikatüründe büyük bir tabut şeklinde çizilmiş tek katlı bir bina görüyoruz. Binanın üzerinde de bir Türk bayrağı. Daha doğrusu bayrak binayı e, sarmalamış. Sarıp sarmalımış böyle. Şehit Tam, cenazelerinde evet, tabutları şehit sarıldığı gibi. gibi. Evet. Ee, binanın yani aslında tabutun ön tarafında bir giriş kapısıyla iki de penceresi var binanın. Pencereler kapalı ama kapı ardına kadar açık. Kapının e, o üst pervazına da e, Türk bayrağı asılmış. Bir de önemli ayrıntı asıl karikatür e, tarafı orası zaten. Kapının önünde bir yığın ayakkabı e, dizili. ...kadın erkek ayakkabıları, terlikler falan var. Ee, büyük bir metafor çizmiş aslında Hilal Özcan. Tabut şeklindeki bina aslında dediğin gibi... ...şehitlerimizin e, birinin memleketindeki evi. <Gülüyor> Ve e, kapının önündeki ayakkabılarda taziyeye gelenlerin e, ayakkabıları. Hilal Özcan bunu sosyal medyada e, şehidimiz var... E, ...hashtagiyle paylaşmış. Ve şöyle de bir not düşmüş. Bilirsiniz işte... Evin kapısı açık, önü ayakkabı doludur. Bu acı, 33 üç haneye değil, hepimizin yüreğine kor gibi düştü. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Evet. Böyle. Ee, buradan ben Suriyeli bir karikatürcü. Ee, Rahet Halil, ki sık sık Türkiye'deki yarışmalara da katılır. Ee, onun karikatürüne geçmek istiyorum. Ee, onu da yine... Sanal ortamdan edindim. Rahat Halal çiziminde bilindik çok bilindik bir simgeyi kullanmış. Churchill'in o ünlü zafer yani V işareti. E, o işaret ve orta parmakların tabi tabi işareti ve orta par bir, birbirinden ayrık. E, İkinci Dünya Savaşı sırasında özellikle bu, Victory. Victory, değil mi? Evet. Doğru victory. kelimesinin baş harfi olan ve İngilizce'nin gelecek şekilde işte dönemin o zaman İngiltere Başbakanı Winston Churchill tarafından ünlü kılındı. Daha sonra da çeşitli vesilelerdi. Yani her alanda, sporda da, siyasette de sıkça kullanılıyor. Özellikle Orta Doğu halkları çok sık kullanıyor. Evet, evet. evet. <gülüyor> Yani onlar da kullanıyor, onlar da kullanıyor. Şey, tesadüf olmasa gerek. Evet, yani Arafat yapardı bu işareti hı hı. çokça. Karikatürde çok sık rastlıyoruz. İşte o parmaklar kaleme dönüşüyor, parmaklar e, e, zeytin dalına dönüşüyor falan filan. E, bu değişik. Bu değişik. Halil Raat e, değişik bir karikatür yapmış. Ee, karikatürün arka planında bir, bir harabe var yine bon, bombardımanla tamamen yakılıp yıkılıp e, kül olmuş, yok enkaz. edilmiş tamam, enkaz, evet. Gökyüzü deseniz kurşun renginde, e, binalardan yükselen dumanlar e, bulutlara karışmış. ...ön planda ise işte orada... E, ...sahibini göremediğimiz... ...bir kol var, avucu bize dönük. Takım elbise e, kolu. Takım elbise kolu, evet evet, örnekte. Yani renkleri anlamlandıramıyorum... ...bence önemi de yok burada rengin. Evet. E, fakat... E, ...bize doğru zafer işareti yapıyor. İşte o parmaklar, bu, bu kolun... E, ...yani... O, ...o parmaklar daha doğrusu, V işaretini... ...yapan parmaklar... ...birer kibrit çöpü... ...olarak çizilmiş. Ama... Yanmış. Yanmış gibi çöpü. Şimdi... safer e, demiş... E, Raet Halid ama... ...ne pahasına... E, ...işte karikatüründe bunu anlatmaya çalışıyor. Ben çok etkili e, çok buldum, ya. çok çarpıcı buldum karikatürü de. Yine bu defa e, tekrar gazetelerden değil maalesef... <gülüyor> Ee, ...sosyal medyadaki paylaşımlardan aldığım bir karikatür. Çizeri de Haydari diye imza atıyor, ee, Haydar Işık mizahçı kendisi. Ee, ara hatırlayacaksınız bu programda başka karikatürlerini de anlatmıştım. Evet. Naif fakat çok hoş bir çizgisi var. Ee, ince insanın böyle bam teline dokunan bir de mizah anlayışı var Hasan Işık'ın. Bu karikatüründe de televizyonun karşısında oturan bir adam görüyoruz. Hemen arkasında da hızla adamın oturduğu koltuğa doğru yönelmiş olan adamın karısı. Ee, hemen her hanede olduğu gibi evde de bir televizyon kumandası ve adamın elinde tabii. Evet. Ee, her yerde böyle Normal. değil mi? Sizde de mi öyle? Yok bir tek bizde istisna Televizyon yok o zaman Yok <gülüyor> Yo, var ama Kontrol bende değil Erkekte de değil Aha. <gülüyor> Peki <gülüyor> <gülüyor> Neyse yorum yok <gülüyor> Her neyse adam mutlu Fakat kadın e, pek bir telaşlı görünüyor e, Telaşla e, Aynı telaşla adama sesleniyor Dizim başlıyor Necip Böyle telaşlı kadın değil mi bayağı evet. kaygılı yani. Evet çok kaygılı. Adam pek oralı değil gülümsüyor ya boşver diziyi. Canlı yayında göçmen butu. <gülüyor> Midilli'ye geçecek koş başlıyor. Çok acı. İşte durum. Evet evet, evet. hakikaten. Çok Gerçekten sert. çok acı bir karikatür yani ama diyorum ya mizah, mizahçının da görevi bu. Evet yani, e, bence de e, öyle. evet. Biz e, Suriye'deki savaşa göçmenlere üzülüyoruz. Şehitlerimizi ağıtlar yakarken dünya bambaşka bir sorunla uğraşıyor. Artık e, Çin'den İran'a, e, işte İtalya'dan Fransa'ya. E, nihayet Birleşik evet, nihayet Amerika Birleşik Brezilya'da çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tane çıkmış. Abi. Evet, evet, evet. Koronavirüs, Covid-19. Evet, yeni ismiyle. Evet, yeni ismi. Değiştirilen ismi. ...dünya bununla baş etmeye çalışıyor. E, Fransız karikatürist e, Anne Deren, o da bir kadın, e, Aden imzasını kullanıyor. Ee, ...o da mevcut durumu belirleyen, betimleyen çok yalın, hoş bir ...hoş, işte zor kelimeler bunlar evet, neyse, evet. öyle bir karikatür çizmiş. Hani öyle turistik meydanlarda, beldelerde, ünlü beldelerde veyahut da gezi misiri yerlerinde... ...hatta şeyde bile alışveriş merkezlerinde bile neredesiniz tabelalar, şeyleri vardır, e, bordları vardır. Tam yani. buradasınız diyen haritalarda evet. evet, vardır, evet, evet. değil mi? İşte e, böyle bir tabelanın önünde... E, ...korku ifadesiyle tabelayı incileyen... ...ve maskeli tabii... ...kendi korumak için maskeli bir adam görüyoruz... ...böyle korku, dehşet, şaşkınlık... E, ...tabelaya bakıyor... ...şimdi you are here, yani buradasınız... ...diyor, nokta var... o e, ne nedir o şekil... ...böyle şeyde... E, Bunun ...adını bilmiyorum ben de ama... ...yani... Evet, konum, ...kırmızı konum, yani, konum, konum işareti... Şey. ...buradasınız diyor... ...ve bütün etraf, bütün etraf... E, ...şeyi... E, ...o tabelanın... ...Covid-19 virüsünün simgeleriyle ki... ...karikatürcüler bunu benimsediler... ...bu simgeyi artık çok çiziyorlar... ...çok çizilir oldu... Bir de mayına benziyor... Mayına zaten. çok benziyor, benziyor. Evet. mayına evet. çok benziyor... ...çizimi de kolay... E, ...yani karikatürde adamcağız... ...hangi yöne giderse gitsin... Mayın ...mutlaka tarlasın, bu mayına tarlasın, basacak... Evet, evet... ...ben umarım bu Aden'in... ...fütüristik karikatürü... olur <gülüyor> ...diyorum, gerçek olmaz... ...sadece bir fantezi olarak... ...kalır. E, haftanın son karikatürü... ...asıl çizerini bilmiyorum... ...bulamadım da, 3 yıldır... ...2017'den beri yanılmıyorsam... ...internette yine... E, ...sosyal kanallarda, ağlarda... ...paylaşılan bir karikatür... ...çokça paylaşım e, yapılmış... ...rekorlar kırılmış falan filan... E, fakat bu öyle bir e, çalışma ki hani biraz önce Haydar karikatürünü anlattım. Televizyon başındaki karı koca. Daha sonra Aden'in e, karikatürü işte o e, buradasınız tabelasına bakan, korkuyla dehşetle bakan insan falan filan. Hepsini yani bütün anlattığım karikatürleri biraz özetler nitelikte Onun için aldım bunu. Karikatürümüzün adı Titanic batıyor. Şimdi Titanic biliyorsunuz 15 Nisan 1912'de. E, batmıştı yani bundan tam 108 yıl önce e, ve o ünlü bir batma sahnesi vardır ki filmi falan da çevrildi böyle e, arkası kıçı, kıç kış tarafı e, kalkmış suya ön ön kısmı suya gömülü ve deniz son derece sakin denizde de e, yüzen İnsanlar Kurtulmaya var fakat insan. çok soğuk olduğu için zaten buzula çarpıyor e, Titanik Çok soğuk olduğu için de birazdan donacaklar. Çok sayıda da zayiat verilecekti e, bu faciada. İşte bu Titanic'i 2020 yılına taşımış e, sanatçı. Aynı sahne gemi batıyor kıçı havada denizde insanlar gece karanlığı fakat 2020 yılında ne fark var? İşte herkesin elinde cep telefonu var ve batan geminin, batan transatlantin fotoğraflarını çekiyorlar. Selfie, selfie yapıyorlar. Selfie. Yap Birazdan Yok. Selfie değil bu. Öz çekinim değil mi bu? Yok hayli. değil. Kendilerini çekmiyorlar ya. Kendine Yok, onu da şey, yapıyorlar. Onu da yapanlar <gülüyor> o, o olmuştur. <gülüyor> Yani birazdan donup kalacak. Ha bir tane var ya. şurada. Tabii, tabii. Uzakta bakın, bir tane bakın. selfie yapan var. Evet, Ar yani arkasında ya. batmakta olan gemiyi çeker, <gülüyor> kendisi de suda. Ama ne yapsın? Ben de olsam çekerdim yani şimdi Bir anı kalsın. <gülüyor> Son anı olarak evet, sevdiklerine gönderirler. Durumumuzu biraz anlatan, daha doğrusu tam manasıyla anlatan ha. bir karikatürle evet, çok bitirmek istedim. Gerçekten çarpmış. Ben kararsız kaldım haftanın karikatürü konusunda. Kendi fikrimi söyleyeyim izninizle. E, Halil'in Suriye'de mikrop ta çıkan ...ve işareti zafer işaretini kibrit yanmış çünkü kibrit çöpleriyle yapan da bu son e, anlattığımız. Şimdi beni, benim de oyum e, bu canlı yayında göçmen botunu izleyenlerin denyana Haydar Işık bir insanlık dramını güzel anlatmış. Evet. Sen seçeceksin artık. E, e, şimdi şimdi şey, şöyle ben, ben tabi e, yani. Titanik karikatürünü kullanmak istemiyorum. Çünkü e, sahibini bilmiyorum, yani çizerini evet. bilmiyorum, tanımıyorum. E, şimdi... ...Rahit Halil, e, evet çok ilginç bir karikatür. Kibrit çöplerinin yanması. Fakat bizden olsun diyorum. E, Ömer Hocam yani kusuruma bakmazsan ben de Özdeş'ten e, yana oy kullanacağım. Ben terk ediyorum burayı artık. <gülüyor> bu bir e, baş kaldır mı? Bir <gülüyor> Yok, tamam ben de katılıyorum. Fikrimi bu şartlar altında değiştirdim <gülüyor> ve biraz da hani, demokratik e, koşullar altında. Şeyi de e, da olan demokrasi yapıyoruz. Mizaada olan, e, biraz böyle şey bir havası olan, e, kara mizaa olan bir karikatür bu. Evet, göçmen meselesi zaten can yakıcı evet. yeterince. Tamam, o zaman dizi, boş ver diziyi canlı yayında göçmen botu Midilli'ye geçecek. Koş başlıyor. Karikatürünü seçtik. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür İyi teşekkürler. diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.